Güzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın güzel merhabalar. Günaydın, günaydın herkese. Günaydın. Merhabalar. Merhaba Ezeş, haftalar herkese. Teşekkür ederiz, hükürler herkese. Efendim, dünyadan ve Türkiye'den hemen hemen hiçbir gazetede yer almayan haberlerin işsiz, muhteşem karikatürleriyle yine birlikteyiz. Ne mutluluk. Fakat maalesef e, tıpkı geçen hafta olduğu gibi e, bu hafta da yine e, <gülüyor> üzücü bir vefat haber, haberiyle e, başlıyoruz. E, bu kez e, kayıp haberi komşu İran'dan geliyor, geldi. E, çağdaş İran karikatürünün dünyaca e, çok ünlü siması, çok sevilen e, bir ismi Kambiz Berambaş. E, geçen cumartesi günü Tahran'da e, koronavirüs enfeksiyonu maalesef e, kaldırıldığı hastanede vefat etmiş. E, ülkemizde de çok tanınıyordu Kambiz. E, karikatürleri son derece... Yalın e, çizgisi, böyle yalın bir çizgisi ve güçlü bir grafik anlatımıyla öne e, çıkıyordu. E, şöyle diyebilirim, eserleri bir anlamda bizdeki Ferruh Doğan, Turan Selçuk, Yalçın Çirkin'in ekoli, yani 50 kuşağı karikatürcülerin çizgilerini e, andırıyordu. Hatta kendisine İran'ın Turan Selçuk'u bile diyenler vardı. Var. Ee, 1942 yılında Şiraz'da doğmuş e, Kambiz Derenbaş. E, 79 yaşındaydı yani. 2014 yılında da Fransız hükümeti tarafından sanat ve edebiyat şövalyesi ünvanına layık layık görülen e, Kambiz'in e, kitapları arasında e, çok ilginç kitapları vardı. Bir tanesi İran minyatür stiliyle kara bir karışımı olan e, adı da siyah kambiz. E, Bayağı Türkçe'deki gibi siyah, böyle kara minyatürler, e, artı işte kahkaha Olimpiyatları çizgilerin senfonisi, e, Da Vinci'yi benimle tanışsaydı gibi e, hoş kitapları var e, Kambiz'in. Kambiz'in yayınladığı son karikatürlerinden bir tanesinde ise e, öz çekim yapan, yani selfie yapan bir adam görmekteyiz. E, bu tipleme hemen hemen bütün Kambiz'in karikatürlerinde aynıdır son derece yalın, düzgün çizgilerden oluşmuştur e, tip. Oldukça heybetli bir e, görünüm vardır. Yüzünde böyle göz, kaş, ağız gibi ayrıntılar e, bulunmaz. Buna karşın duruşundan e, o kadar ustaca silmiştir ki yüz ifadesini anlamak da mümkün olur. Örneğin bu karikatürde kambiz e, tiplemesi e, gülümsüyor. E, bu anlattığım, e, anlatmaya çalıştığım karikatürde. Elinde de kendisine doğru tuttuğu siyah bir e, cep telefonu var. Ona bakarak gülümsüyor. Çünkü e, özçekim yapıyor. E, e, şimdi e, bu anı ölümsüzleştirirken yalnız da değil kan bizim adamı. E, tam arkasında havada e, yuvarlak vantuzları olan şirin, süslenmiş bir yaratık daha var. E, bildiğimiz koronavirüs. Yeşil, ama yeşil değil. Imtrak, yok yeşil mi? imtrak Türk muhabbeti. Öyle mi? türk <gülüyor> ee, Süslenmiş o da, püslenmiş. Adamcağızla birlikte o da gülümseyerek poz veriyor. Sonra bu fotoğraf karesi, karesi ya da karikatür karesi diyelim, e, Kambiz için e, gerçeğe dönüşen bir e, kara miza şahesleri olmuş maalesef. Evet. Kambiz'e günaydın diyoruz değil mi? Günaydın, Evet. Ee, bir günaydın da Glasgow'a gö mı göndersin acaba? Ee, bu hafta da çok sayıda kop 26 karikatürüyle karşı karşıyaydık. Ee, seçki yapmak gerçekten çok zor oldu benim için. Fakat öte yandan her nasıl e, beceriyorsa dünyamız da dönmeyi sürdürüyor. Ee, pek çok olay, pek çok karikatür mal malzemesi vardı e, bu hafta. Yani geçen hafta daha doğrusu dünyamızda. Dilerseniz önce Glasgow'la COP26'nın o muhteşem açılış resepsiyonuyla başlayalım. Ee, geçtiğimiz pazartesi akşamı Glasgow'daki o Kelvin Grove Sanat Galerisi ve Müzesi'nde gerçekleşen bu e, gösterişli açılış resepsiyonuna bazı dünya liderleriyle birlikte kraliyet ailesi üyeleri de e, katılmıştı. E, kraliçe ise sağlık nedenleriyle her ne kadar katılamadıysa da Önceden kaydedilmiş bir video e, mesajı göndermiş. Greta, Greta Thunberg'in mesajı ise çok daha net oldu. E, hepiniz rol yapıyorsunuz dedi. E, ziyafet sofrasını göremeyenler için Fransa'da yayınlanan Liberation gazetesinin e, çizileri Coco, Corin Rey e, adlı e, karikatürcü antendi e, alternatif bir çizim gerçekleştirdi. Aslında bu çizim biraz da Leonardo da Vinci'nin o İsa'nın son <gülüyor> akşam yemeği, evet, onu çağrıştırıyor. Hatta koko da Vinci'den intihal etmiş diyebilir miyiz buna? <gülüyor> evet. evet. E, ama şu farklı ki İsa'nın yerinde ziyafet sofrasının tam ortasında örgülü saçlarıyla e, sevgili Greta'yı e, görüyoruz. Yüz ifadesi her zamanki gibi öfkeli böyle çevresinde oturmakta olan e, havarilerin arasında da tanıdık simalar var. Örneğin en sağda Boris Johnson ile Emmanuel Macron e, masadaki balıklardan birinin böyle çatarlarını batırmışlar. E, çekiştirip balık kavgası yapıyorlar ki sürüyor biliyorsunuz balık kavgası İngiltere evet. e, ile Fransa arasında. Masanın sol tarafında dosyalar e, yığılmış üst üste işte e, karbondioksit dioksit, acil Kop 16 Kop 25 bütün o krasörler öylece bekliyor. Paris Sözleşmesi deseniz, senesinde Biden'ın önündeki şarap kadeyine buruşturularak atılmış. Yani ziyafet böyle bir şey işte. E, sofradakilerden bazıları sızıp kalmış. Masanın üzerinde ve altında uyuklayanlar var. E, Greta'nın ağzından ise şöyle şu sözler e, yükseliyor. Yazık, bu akşam bir kez olsun Eko kaygıdan söz edilmedi. Şimdi... Eko kaygı e, e, ne demek? Bu son zamanlarda giderek artan bir şekilde kamusal tartışmalarda yaralan bir kavram diyebiliyoruz buna. E, i̇klim krizi karşısında önemli ölçüde kaygı ve çaresizlik duygusunu temsil ediyor. Eko kaygı. Eko kaygı kavramı. Bu da tam e, büyük şirketlerin e, istedikleri bir şey galiba değil mi? Geçen hafta da söz etmiştik biraz. Eko Evet yani ben iki şey ilave ettiğimizde bir tanesi Lütfen. Greta Thunberg her zaman öfkeli di bazen de çok gırgır gır danslar filan edip şarkılarda söylemeyi ve feci şekilde dalga geçmeyi de becerebiliyor bütün bu liderlerle. İkincisi de bu COP26 ile ilgili Oxfam yardım kuruluşunu hazırladığı, hazırladığı yaptırdığı bir araştırmaya göre dünyanın en zenginlerinin karbon salımları, iklim hedeflerini yerle bir ediyormuş. BBC'nin haberi. Yani çevre kuruluş tarafından hazırlanan araştırma, dünyanın en yoksul %50'sinin karbon ayak izi yine küçük kalacak ama gezegenin en zengin %1'lik nüfusunun toplam karbon salımı da Ortalama salım miktarının 30 katına yükselmesi bekleniyormuş. Her bir kişiye düşen ortalama sal, salım miktarı tam bir ölüm fermanı yani aslında bu. Ee, ama normal değil mi bu? Yani normal. doğal değil mi? Doğal. Değil mi? Doğa Doğa, doğal gaz diyeceğim. Doğal gaz. Evet doğal gaz. Aslında peki ben izinle... E, Coco'nun karikatüründen e, başka bir karikatüre geçmeden önce yine bu konudaki e, hızlıca Coco hakkında bir e, malumat vuruşluk diyeceğim e, yapmak istiyorum e, izniniz olursa. Şimdi ya? Corinne Ray e, imza adıyla Coco 7 Ocak 2015 günü gerçekleşen e, Charlie Hebdo katliamın, katliamından, katliamın, bak şimdi, <gülüyor> katliamından sağ olarak kurtulan e, nadir çizerlerden Charlie Hebdo çizerlerinden biriydi. Ve şanssızlığı şu ki derginin o gün devam eden o yayın kurulu toplantısı esnasında bir sigara molası vermek için dışarı çıkmış sokağa inmiş. Ve sokakta bekleyen iki teröristin silahlarıyla burun buruna karşı karşıya gelmişti. Bunun neticesinde tabii silah soruyla. Dış kapıdaki şifreyi e, girmiş. Teröristleri de içeri e, soğukmuş. Evet. E, katliama dolaylı olarak da neden o, olmuş bu durumda. Colin Ray olayın ardından yaşadığı travmayı ve o duyduğu baskın suçluluk duygusunu hem sağ kalmanın verdiği suçluluk duygusu var hem de kapıyı açmış olmanın e, uzun süre terapi gördü. Fakat e, bir an olsun çizmeyi de bırakmamış. Bu yıl yayınlanan, bu yılın başında hemen yayınlanan Desine Onkor Encore, yani tekrar çizmek, çizmeyi sürdürmek başlıklı çizgi roman tarzında kalın, tuğla kadar kalın bir kitapta yaşadıklarını an, an çok etkileyici bir sütle dile getirmiş Corinne. Koko geçtiğimiz Mart ayından bu yana da Liberasyon Gazetesi'nde, ee, ünlü Hollandalı karikatürcü e, Willem'den boşalan editoryal karikatür köşesini dolduruyor. Orada çiziyor. Orada çizmeye başladı. Böyle bir hikayesi var e, Coco'nun. Evet. Ee, buradan Fransa'nın bir diğer ünlü karikatürcüsü Plantu. Ee, ona geçelim. O da Le Monde'dan ayrılmasına Mart ayında ayrılmıştı biliyorsunuz. Ee, güncel karikatürlerini sosyal medyada yer almayı sürdürüyor. E, COP26 zirvesine de kendisine özgü üslubuyla e, bir e, karikatürle katkıda bulunuyor. Baş rolde yine Greta Thunberg var tabii. Greta bu kez bir yargıç rolüne soyulmuş. E, önünde de adalet tanrıçası e, Temis'in terazisi var. Greta e, gözlerini yummuş, iki kolunu havaya kaldırmış. İşaret parmaklarıyla yukarıyı gösteriyor. Yine e, kızgın. Yine öfke içinde maalesef ve haykırıyor iklim adaleti için diye. Neden derseniz işte adalet terazisinin her iki kefesi de dünyamızın yarım küreleri şeklinde çizilmiş. Sol tarafta kuzey, sağ tarafta da güney yarım küredeki kıtalar, kıtalar yaradıyor. Her ikisinden de böyle alevler ve dumanlar yükseliyor. Nedense güney yarım küre biraz daha ağır basmış gibi ee, öyle görüyorum. Bir de ee, Evet sular da akıyor, akıyor tabii. Doğal tabii yani. Evet. <gülüyor> buzullar eriyor, sular akıyor. Ee, Yargıç Greta'nın hürsünün e, ve adalet terazisinin, o büyük adalet terazisinin tam önünde üç tane de deve kuşu görmekteyiz. Her üçü de bütün karikatürlerde deve kuşlarının yaptığını yapmışlar. Yani kafalarını kuma gömmüşler. Peki bu deve kuşları kimleri temsil ediyor? diye soracak olursanız onun da cevabını Plantu vermiş. Hepsinin kanatlarındaki tüylerde bazı ülkelerin bayraklarını seçebiliyoruz. Çin, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya bayrakları bunlar. Plantu'nun mesajı gayet net. İklim adaleti için bazı ülkeler hala deve kuşu misali kafalarını kuma gömmeyi sürdürüyorlar. Diyeceğim. Evet. O, yine o, aynı o kuyruklarda yer alan ülke bayraklarının hemen hepsine e, günün fosili e, ödülleri de verildi. <gülüyor> <bu arada. gülüyor> o da oradan hareket etti herhalde evet. bu bayraklar. Yoksa 5 Kasım'da Brezilya'ya verilmişti, 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne, 2 Kasım'da ve şey, bir Kasım'da İngiltere'ye, evet. Avustralya'ya aynı zamanda. Evet, İngiltere bayrağı yok ama orada. Yani atlamış veya hatta... da. Copy-paste yapmış galiba. E eksik eksik kalmış. Evet, tamam. e, deve kuşuna da biraz haksızlık olmuyor mu aslında? Oluyor, oluyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, İngiltere'ye geçelim. Daily Telegraph gazetesinin e, miktar çizeli odan Matt, e, Matthew Pritchett. E, o da zirve boyunca her gün e, COP26 konulu karikatürler e, yayınladı. Çok da matrak hepsi. Bir tanesinde Glasgow kentinin semalarında e, dumandan beyaz bir iz bırakarak uçan bir uçak e, görüyoruz. E, uçak akrobatik bir uçuş ger gerçekleştiriyor ve gökyüzüne dumanıyla e, o arkasından bıraktığı dumanıyla net zero yani net sıfır sözcüklerini yazıyor. E, aşağıdan bu manzarayı e, seyretmekte olan bir kişi ise yanındakine izahatta bulunuyor tabi. Dünyanın liderleri özel jetleriyle taahhütlerini yazıyor. Diyor. Şimdi gerçekten de e, dünya liderlerine e, sera gazı emisyonlarını azaltmaları için çağrıda bulunan e, Sayın Britanya Başbakanı Boris Johnson e, Lastof'taki e, konferanstan hemen sonra yani konuşmasından sonra Londra'ya tren yerine uçakla gitmiş. Uçakla dönmüş. Tabii, tabii. Bu arada Vanessa Nakates e, Ugandalı Aktivist şöyle bir mail attı. Ben de mutlulukla arz ediyorum ki dünyaya bu iklim krizi gerçekliği hakkında yalan söylemeye net sıfıra varacağım. Eğer bir, şey, bir konuşmamda ya da görüşmemde yalan söylersem onu da şimdiden taahhüt ediyorum ki bunu gerçeği ve sadece gerçeği söyleyerek telafi edeceğim demiş. <gülüyor> <gülüyor> bir karikatür kendisini çizmiş. Evet, yani. evet, evet. Tamamen bir gerçekten bir karikatür çizmiş. Ee, Hindistan Başbakanı Modi'nin ise toplantıya uçakla katılmaktan başka çaresi yoktu herhalde. Yani evet. gemiyle gelmeye kalksa, tren de zaten mümkün değil. Gemiyle gelmeye kalksa aylar sürerdi. Ee, Modi de e, yaptığı konuşmada Hindistan'ın 2070 yılına kadar. Emisyonlarının net sıfıra indirme e, sözünü vermiş Hindistan'ın. E, Manjur, o da Hindistan'ın e, önemli bir karikatürcüsü, editoryal karikatürcüsü. Bu konuda peş peşe birkaç karikatür çizdikten sonra son olarak şu sıralarda Hindistan'da ulusal olarak kutlanan Işık e, festivali var, e, Divali e, bayramı ile ilgili o Divali Bayramı ile ilgili bir karikatür yayınladı. Manjur'un karikatürü iki karelik ve ikisinde de Hindistan'ın uzaydan e, görüntüsü yer alıyor. E, Manjur bu karikatürün üzerine sahte olduğunu bulunuz diye yazmış. Şimdi soldaki karede NASA uydusundan çekilmiş bir gece görüntüsü var. Bütün Hindistan bu karede ışık ışıl ışıl yani bayram kutluyorlar. Hakikaten pırıl pırıl parlıyor çok güzel bir görüntü. Hemen yanındaki e, resimde, karede ve ertesi gün diye yazmış maçur bu ikinci NASA fotoğrafının altında. E, ne görüyoruz? Divalden sonra aydınlanmış olan ertesi günde meğer bütün Hindistan koskocaman bir solunum cihazına bağlanmış. Evet. Yani e, neden bağlanmış? Acaba hava kirliliği mi yoksa e, korona mı, virüs mü? Onu bilemiyorum ama her ikisi de olabilir tabii. Fakat bütün Hindistan bu durumda e, imiş. Bakalım 2070 yılına kadar bu solunum cihazı Hindistan'ı hayata tutabilecek mi, yaşatabilecek mi? Umut, e, fakirin ekmeği diye boşuna dememişler. E, ben şimdi sizi Tunus'a karikatürcü kedi arkadaşım Willis, e, aslında Willis from Tunis, onun mahallesine götürmek istiyorum. Ee, Çizler dostumuz Nadia Chiari e, ve ünlü kedisi Willis, e, Willis from Tunis e, elindeki bir alışveriş sepetiyle bir aktarın tezgahında sergilenmekte olan rengarenk böyle baharatların e, önünde e, bakınırken çizmiş Nadia e, kediyi. E, sergilenen bütün ürünler indirimde. E, satıcı da tezgahının önünde. Ee, hepsi git gitmeli diye yazmış tezgah. Hepsi gitmeli. Ee, Willis, evet evet. Willis tezgah sahibine soruyor. Stokta biraz umut kaldı mı? Tezgahtar yanıtlıyor. 2011 bağlarında yeşermişti ama çabuk soldu. Peki neler kalmış indirimli satış tezgahında o renk ya renkli satılan ürünler nelermiş. Sırasıyla etikettekileri okuyorum. İşsizlik, baskı, sansür, vasatlık, gericilik, sefalet, popülizm. Stokta umut kalmamış ama bu saydıklarımın hepsi indirimde. Alan kazanıyor. Evet. Kopya evet. mantıya aktivistlere bakması lazım. Bu üylesin. Bu 2001 Bahar'da yeşermişti dedi. Orta Doğu ya da Arap Baharı diye geçiyordu tabii. E, bu tabii hep onlar bu, da Yasemin Baharı evet. İndirim bu hepsi gitmeli ise Orta Doğu devrimlerinin en önemli sloganıydı. Yani siyasiler darbeciler için <gülüyor> söyleniyordu. Evet, hepsi gitmeli. Evet. Halk iktidarı sloganları evet. atılıyordu. Evet. Hepsi gitmeli. Biraz zamanımız var aldı. Hızlanayım o zaman. Umut Fakir'in ekmeği dedik. Tunuslu kedilerin umudu e, tükendi ama bizim yerli ve milli kedilerimiz de durumda. Gazete Pencerenin çizeli Bülent Çelik, Tunuslu me meslektaşı Nadia gibi o antropoformize pek başvurmuyor. Tiplemeleri çok gerçek. Enseği de karartmıyor, umudunu koruyor. Örneğin dün gazete pencerede yer alan karikatüründe muhalefetin üç tane temsilcisini çizdi. Beral Akşener, Kla Kemal Kılıçdaroğlu ve e, Karamolla Molla oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı. Her üçü de ayrı ayrı tahtıvanlara binişler, oturmuşlar. Çok kalabalık bir halk kitlesinin omuzlarının üzerinde yavaşça ilerliyorlar. E, bu karikatüre belki de e, muhalefetin umudu adını verebiliriz, değil mi? Hı hı. E, bu arada tahtevanın birine kurulmuş olan e, Kemal Kılıçlaroğlu, hemen sağındaki e, diğer tahtevan oturan e, Meral Akşener'e dönüp, tahta bizi oturduklarını aldanmayalım Meral diyor. İstikameti tamamen onlar e, belirliyor hı hı. dedi. Tabi. E, halkı kastediyor herhalde. Milleti kastediyor. Millet ittifakındaki ortağını da uyarmadan edemiyor. Kemal Kılıçdaroğlu. Gülen Çelik'in bu karikatürlü yorumlamak e, okurlarına kalmış tabii. Değil Değil mi? Mi? <gülüyor> evet. E, biraz daha umutla sürdürelim bari. Osman Kavala için umut var mı? O Anne Şaşkal bu hafta Agos'ta yayınlanan karikatüründe isyan ediyor. Osman Kavala Dört yıldır tutuklu e, diyor. Bu cinnenin ardında da bir ünlem işareti var tabii. Ama Orhan'ın çizdiği karikatür e, başlı başına bir ünlem işareti gibi. E, karikatürde gecenin karanlığında bir hapishanenin duvarını görüyoruz. E, bu koca duvarda sadece tek bir e, pencere var. O da demir parmaklıklı tabii. Fakat o demir parmaklıklı pencereden dışarı doğru bir ışık hüzmesi çıkıyor. Tıpkı karanlık bir sinema salonundaki o projeksiyon penceresinden perdeye yansıyan bildiğimiz ışık hüzmesi gibi Osman Kavala'nın tükenmeyen umudunun ve bizlerin umudunun ışığı olsa gerek bu diye düşünüyorum böyle biraz yorumlamış oldum bu karikatürü. Ee, son olarak e, bir atlampa haber karikatürüyle bitirelim bari. Nikaragua'ya götürmek istiyorum size. Pazar günü yani dün Nikaragua'da genel başkanlık seçimleri yapıldı. Aramızda da dokuz saat fark varmış. Ee, buna göre demek oylama biraz önce bitmiş, birkaç saat önce bitmiş. Oy sayımı da muhtemelen devam ediyordur. Fakat ben size seçimin sonucunu hemen açıklayacağım. Ee, Nikaragua devlet başkanı Daniel Ortega Dünkü Cumhurbaşkanlığı seçimlerde seçimlerinde arda dördüncü dönem kazanarak Amerika'nın yani Güney Amerika'nın en uzun süre e, görev yapan hükümdarı olma süresini en az 2007 yılına kadar uzattı ve e, bu paye sahip oldu. Bunu ben değil Nikaragualı karikatürci Kayas e, söyledi. Daha doğrusu çizdi demeliyiz. E, aslında Ekvadorlu e, Kayas. Ben de, ben de. Evet, Pancho Kayas. Kayas'ın bu nefis Daniel Ortega portresinde, Nikaragua Devlet Başkanı'nın oy sandıklarından otur oluşan bir koltuğun üzerinde bir bacağını yine bir başka oy sandığının üzerine uzatmış keyifli bir şekilde otururken görüyoruz. Kafasından geçirdiği kepteki amblemde çapraz duran iki otomatik tüfek çizimi var. Ortega her zamanki gibi işte e, mavi cinini, rahat kıyafetlerini çekmiş. Yorgunluk ileriyor olsa gerek. E, aslında dinlenmeyi de hak etmiyor değil. Yani 75 yaşında diktatör, e, muhalefet üzerinde 3 yıldan baş, e, fazla bir baskı e, kurarak gitmiş seçimlere. Üst üste 4. görev süresinde garantilemek için her şeyi planlamış. Örneğin artık kendi gazetesinin ülkesinde yayınlanmayan ve internet erişimine de kapalı olan Nikaragua'nın e, belki de en köklü muhalefet gazetesi La Prensa e, bütün muhalefet partilerinin yasaklandığını ve liderlerinin hapse atıldığını yazdı. E, hayırlı olsun Daniel Ortakan'ın dördüncü baş başkanlığı. Gerilla lideriydi bir zamanlar. Peki. Değil, mi? değil <gülüyor> mi? Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama işte tamam. zamanla değişiyor. Hızla <gülüyor> değişiyor evet. Maalesef. Şey. Peki hemen şeyi seçmekte. Ben önerimi bildiriyorum. Net sıfır uçağı. Glasgow semalarında uçağı. Dünyanın liderleri özel jetleriyle tarihlerini yazıyor. Matthew evet, Prichett'in net sıfır, net zero uçağı. Evet. İtiraz edemiyoruz. E, evet. Yani. Benim de itirazım yok. <gülüyor> tamam mı? seçtik zamanda zaman itiraz yok birliğiyle kabul edilmiştir o zaman kabul <gülüyor> <Tamam. gülüyor> edildi. iyi haftalar diliyorum iyi yayınlar görüşmek hoşçakalın üzere. görüşmek üzere İzel Rozental ile haftanın karikatürleri